Terem Müslümanlar, bir insanın kendi yakınlarına, ailesine ve milletine karşı yapacağı en büyük iyilik, takdim edeceği en mükaddes tövbe hediye, onun dünyevi ve ukrevi saadetine fayda getirebilecek bir hediye, bir tövbe olmalıdır. Bayramlarda yakınlarına hediye verir gibi, her günü bayram sayarak, Yakınlarınıza, Allah nazarında en kıymetli şeyi vermek. Sonra aileyi genişletmek, topyekül milletinize bu türlü hediyeleri takdim etmek. Dünyeli ve uhbevi saadetleri için bir şey ifade eden hediyelere takdim etmek. çerez gibi yenecek, tükenecek şeyler değil. Kaldıkça emmettarlığı artacak, yeniden çiçekler açacak, yeniden doy verecek semalara doğru sel çekecek hediyeler vermek. Dünyavi ve ukrevi saadetler için nebinin içinde düğüm düğüm onu daima meşgul eden büyük dava budur. Eğer bu davayı gerçek manada kavramış bir cemaat varsa ashabı Kiram radıyallahu anhum hadiratı, onların içinde ikinci planda düğüm düğüm yine kendisini hissettiren, büyük mûlat ve mutil müşkil mesele olarak mevcudiyetini hissettiren dâvı budur. Babama ahirete giden yolu göstermek, amcaama ahirete giden yolu göstermek, evlatlarıma ahirete giden yolu göstermek, onların dünyevi huzurlarını, kalp emniyetlerini, huzur içinde bulunmalarını ve ahiret saraylarından saadet-i ve gerektiği gibi istifade etmelerini temin etmek. 14 asır evvel Rasûl-i Ekrem ve sellem, bu büyük vazifesini yaparken, yakın ve uzat herkese karşı bu büyük vazifesini idrak etmenin havası içinde yaşarken, bir aralık 40 seneye yakın bir zaman kendisini himaye eden, Ebu Talib'in ruhunu Allah'a resim etmesiyle karşı karşıya kaldı. Tam 40 sene dizini ona yastık yaptı, sinesini döşek yaptı, evde bir şem'a, bir mum yanıyordu. Etraftan pervaneler gibi pervaz eden herkes o şem'aya koşuyor, ona pervane kesiliyordu. Ama o mum yanında olan Ebu Talib bu ilahi ışıktan ışıktan istifade edememiş ve edemiyor. Sadece bir kalabat ve cibirli yakının ifadesi olarak göğsünü geriyor dehrin hadiselerine karşı, elini kolunu kalkan yapıyor devahiye karşı ve sinesini sıcak bir döşek haline getiriyordu. Ne acı hakikattır ki, ne acı makadır ki bu kadar iyiliğine rağmen demesi lazım gelen şeyi diyemediği için Ruhunu Allah'a teslim ettikten birkaç saniye sonra yüzü ekşi yanından uzaklaşan resûl kendisinin amcası vefat edenin kardeşi Hz. Abbas'a ''Hayır kardeşin la ilahe illallah'' demedi diye teessürünü ifade ediyordu. Ve ben Ebu Talib'i gördüm cehennemde, ayaklarının altında ateşten ayakkabı vardı ve peyni kaynıyordu. buyuracaktır. Himaye fayda etmiyordu Resul ü e iyilik yapmıştı ama çok faydası olmamıştı. Belki faydası sadece azab-ı ayaklarından duyma şeklinde hafifletici mahiyette olmuştu. Feryat ediyordu başında ruhunu Allah'a teslim ederken. Amca ne olur, bir kerecik la ilahe illallah Muhammedur Resulullah de. deyiverdi orada şefaat etme hakkını kazanayım. Bu bir anahtar ve kibiktir. Söylediğin zaman benim kollarım arkadan açılıverecek, seni tutacağım. Ama bunu demezsen senin için kolların bağlı gibidir sana yardım edemem. Nefsini satın alacaksın, kurtaracaksın. Senin nefsini kurtaracak, bir olarak Allah'ın elinden alacak, La ilahe illallah Muhammedur Rasûlullah. Rasûl-i Ekrem O onun yüzüne bakıyordu. ''Oğlum haklısın'' diyordu ama haklısın sözü kafi değildi. Ebu Cehil ve Sami Kehvel'e Ebu Talib'in başında babanın, dedenin dininden dönmek mi istiyorsun diye şeytanlıklarını icra ediyorlardı. Kaderin garip cilvesi. Ebu Talib son sözünü şöyle ifade etti, ''Ala milleti Abdülmuttalip'' ''Ben İslam dini değil Abdülmuttalip'in dini üzerine örüyorum.'' Resul Ekrem yanında mahzun kalkıyordu. Çünkü davası buydu. 40 sene kendisine iyilik yapmış bir insana iyilik yapmak istiyordu. O ahirette kendisine şefaat etme şeklinde olacaktı. Mahzundur Resul Ekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem. O da en büyük armağan ve hediyeyi verememişti. Dünyada elinden tutup iç huzuruna kavuşturamamıştı, daya onun elinden tutamamıştı. Hidayet ufkuna ulaşamamıştı, son vazifesini yapacaktı ama Ebu Talip yaşadığı gibi ölüyordu. Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz, nasıl ölürseniz öyle haşk olursunuz. Peygamber'in o hakkın kapısını vurmadan içeriye giren nebiler nebisinin, imkanları verici âlemini eden zat-ı mübarekhanesinin içinde ölseniz dahi, demeniz gerekeni demedikten sonra korkulamayacaksınız. Onun için mahzundu. Ebubekir-i Siddik'i görüyoruz, Mekke fethine kadar karı, buzu ve çiril çözülmeyen bir babası vardı Ebu Kuhat'a. Ebu Kuhat ancak يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللّٰهِ اَقْوَاجَةٍ sırrı zuhur ettiği zaman Müslüman oldu. Fevç, fevç cemaatler İslam'a dehal ettiği zaman Müslüman oldu. Kitle hâleti rûiyesi meydana gelip, Hz. Vesselamın hakkaniyeti, içtimai hayatta dahi kendisini gösterdikten sonra Müslüman oldu. Ama babanın elinden tutmuş talihli evlat Hz. Ebubekir, huzur-u risalet getiriyor. getiriyor ve sürekli önüne oturuyor. En son babam biat etmeye geldi ya Resulallah diyor. Ve hıçkırıklarını tutamıyorum, hıçkıra hıçkıra ağlıyor. Ya İbâ Bekir niye ağlıyorsun, niçin ağlıyorsun, sevinmeli değil misin? Babam la ilahe illallah Muhammedun Resulullah dedi. Ya Resulallah ben babamın yerinde senin amcana bu talibin olmasını arzu ederdim dedi. Resul-i Ekrem hıçkırıklarını tutamadı, babam Müslüman oldu ama 40 sene sana karşı her şey yapan, bu talip yemedi olamadı. Senin şefaat yerini uzatmana mühayyale gelemedi. Ahiretini kurtaramadı. Onun için alıyorum diyordu. Haşre inanma her şeydir. Mümin için öldükten sonra dirilmeye inanma her şeydir. Dünyada dahi çeşitli ictimai görüşlerimiz vardır. Ferdi görüşlerimiz vardır yani ruh ve hissimizi kaybedişimiz vardır, ilim ve fikir planında işlerimiz vardır. Bu vadede dahi yeniden dirilmemiz, yeniden bazı vaden mevte, mazhar olmamız öldükten sonra dirilmeye bağlıdır. Öldükten sonra dirilmeye inanan insanlar, yeniden bir haşri görecekler. Yeniden bütün değer hükümlerine sahip bir diriliş bekliyorsak, bir varoluş bekliyorsa, bunu basüb-i ademelde inananlar gerçekleştirecektir. Bu onlar sayesinde tahakkuk edecektir. Burcu burcu ahiret dokanlar, tuzağında hakkın huzurunda hesabı kazanmış olmanın tebessümünü taşıyanlar gerçekleştireceklerdir. Dokuz asır insanlık için bir dirilişin, bir varoluşun bayraklarını yapan, ufuktan ufuğa Allah'ın adını gezdirme, liyakatini ederim. Şu cümlecik ve bayraktar milleti Cenab-ı Hak Bağc-ı Bağc ı bağc inanmak suretiyle bütün huzursuzluklarını belçelak kılsın, bizim Bağc-ı Bağc ı bağc onlar mevdei onların başlasıyla tahakkuk ettirsin. اَلَا اِنَّ اَحْسَنَ الْكَلَامُ وَاَبْلَى النِّضَامِ فَلَامُ اللّٰهِ الْمَلِكِ الْعَز۪يزِ كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا أكره القرآن فاستنوا له أنصتوا لها كنترهنون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد علمنا ما تنكس الهرب منهم وعندنا كتاب حفيظ صدق الله العظيم الحمد لله Alhamdulillah, Rahman, Rahim, kemaam. Aşk ede Allah ya, illa Allah. Ve aşk ede anna Muhammed, ve rıdunu Nabi ve taber. Taadimen ve tekrimen Fakrati Şahı Sufi. B. B. B. B. B. B. B. B. B. B. B. B. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما على اللهم إن الله على سيدنا سلمان سلمان سلمان كما صلّي على سيدنا إبراهيم على سيدنا إبراهيم في العالم عظيما على سيدنا سيدنا فيه. كما بارك على سيدنا إبراهيم على Vardallahu Allah'ın kulları. Allah'tan çok korkun. Azameti kadar Allah'a karşı saygılı olun. Küçüklüğünüz kadar Allah'a karşı saygılı olun. İhtiyacınız kadar Allah'a karşı saygılı olun. İstihnası kadar Allah'a karşı saygılı olun. Allah'ın himayesine girin, Allah'a itaat edin. اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُوا بِالْعَرْضُ وَاِحْسَانِ وَاِيْتَعَيْهِرْقُرَّةٍ Muhakkak Allah adaletle emrediyor. En dürüst manasıyla Yeni bin İslam'ı yaşamakla 40 derecesine yaşamakla demedir. En geniş manasıyla İslamla hakkı görüyor gibi onatılık yapmaklar. Siz görmeseniz dahi bu sizi görüyor ya. Gördüğünü her hadiseyle size hissettiriyor ya. Kalbiniz, kalbinizin atışından müjdelerini size duyuluyor ya. Ve yine en geniş manasıyla yakınlarınıza bir şey vermekle kâmette dikelmek ve sizi emir ediyor. Ve <gülüyor> Ahlaksızlığın her çeşidinden, gizlisinden açığından, büyüğünden küçüğünden, dinin emirlerini tanımayıp serkeşlik yapmanın her çeşidinden, tefekkürlerini asırlarını anlayışının değil, İslam'ın Kur'an'ın Habibur Rahman'ın çirkin gördüğü şeylerden sizi nehyediyor. Böylece size nasihat ediyoruz, daha düşünesiniz, kendinize gelesiniz. Bir süre eğilip yürüyor, içinde pek doğru yol olan Allah Rasûlü'nün ve Ashabı'nın yaşadığı sıratı müstakimi bulasınız. Emni eman içinde cennete tahil olasınız. اَكِمِ الصَّلَاةِ اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَانِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ Ve اللّٰهِ اَكْبَرُ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَسْنَعُونَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ